ve, ve bereket. Hoş geldiniz kardeşler geceniz güzel olsun Allah evinize bereket gönlünüze afiyet akıbetinizi cennet eylesin cennette cemali görmeyi nasip etsin Allah kalplerimizi yakınlaştırsın Müslümanların arasını ıslah etsin Onları hak üzere kılsın. Bizlere verdiği nimetlere şükredenlerden eylesin. Allah günahlarımızı affetsin. Rabbim bizleri bağışlasın. Merhamet etsin. Allah İslam'ı, Müslümanları her yerde güçlü kılsın. İzzet versin. Şeref versin. Allah sözlerimizde, amellerimizde, niyetlerimizde, isteklerimizde bizlere ihlası nasip etsin. Hakkı hak olarak görmeyi ve ona uymayı nasip etsin. Batılı batıl olarak görüp ondan kaçınmayı nasip etsin. Rabbim her yerde şirki, müşrikleri, münafıkları küçük düşürsün. Allah afiyet verdiği insanların içinde bizi de kılsın. Zalimleri, kafirleri, münafıkları alçaltsın. Masumlara, günahsızlara izzet ve şeref versin. Derecelerini yükselsin. Amin Ya Rabbi. Evet kardeşler sizlere akide dersi yapıyorduk. Geçen hafta bir file verdik. Hakkınızı helal edin. Herhalde bir kere fire verdik değil mi? Başka bir firemiz olmadı. Demek ki arada bir olması lazımmış. Akide kelime olarak sıkıca tutma, kuvvetlice bağlama, sağlam sıkıştırma, bırakmamak üzere tutma gibi kelime manasıdır. Toplumun anladığı ise... itikat edilen şeyin hak mı, batıl mı olduğuna hiç bakmaksızın itikat edenin nazarında da şüpheye mal vermeyen kesin iman ve katil hükümlerdir. Yani insan şüpheye düşmeden kalbini bağladığı her şey akidedir, umumun anladığı. İslam akidesi dediğimizde ise kesin çizgileri vardır. Kesin bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin rububiyeti, isim ve sıfatları, uluhiyeti neyi gerektiriyorsa olduğu gibi almak ve Resulullah'ın sahih sünnetini almak bunların üzerine hiçbir söz bina etmemektir. Rabbim bunu hayatına geçirenlerden eylesin. Evet kardeşlerim. Ramazan ayı da yaklaşıyor. Çok az bir şey kaldı. Rabbim hayırlan yad etmeyi hepimize nasip etsin. Sizlere Ramazan ayıyla alakalı böyle bir soru cevap bir ders yapayım dedim. Aşağı yukarı iki haftadır böyle bir ders hazırlamaya çalışıyorum. Emin olun bir sıktı beni, bir bunalttı. İhtilaf edilmemiş. İhtilaf derken yani öyle halkın değil Ta baba baba adamlar mezhep imamlarından tutun onların devam edenlerine kadar bugünkü e, kadar, emin olun ihtilaf edilmedik mesele bırakmamışlar. Yani bir kez daha Allah ne kadar hamd etsek azdır. Kitap sünnetle amel etmek emin olun emin olun en güzel yol. Kitap sünnetin dışında icma, kıyas alimlerin görüşü girdiğinde aman Allah'ım meseleler bir çetrefelleşiyor. Bir çetrefelleşiyor. Bir oraya, bir buraya, bir şuraya çekiliyor. Onu okuyorsun doğru diyorsun. Bu cevap doğru. Gene bakıyorsun oruç meselesine Birinci cevap diyor. Orucu bozmaz bu diyor. Delilleri diyor. Bir şeyden kıyas yapmış. Okuyorsun. Tamam. Bu doğru diyor İkinci görüş diyor. Orucu bozmaz diyor. Okuyorsun delillerini. Doğru diyor. O kadar akla yatkın bir kıyas yapıyor ki. Bir üçüncü daha diyor. Onu da okuyorsun. Ee, ne bozar? Ne bozmaz diyor. Acaba ne çıkacak diye cevabına gidiyorsun. O da adamı ikna ediyor. Yani ortada böyle kalıyorsun. Acaba bu tarafa mı gideyim? Bu tarafa mı gideyim? Şunu mu yapayım? Bunu mu yapayım? Kardeşlerim kitap ve sünnetin dışına çıktığınızda emin olun yol mol kalmıyor. Bu sefer Adam diyor ki sen diyor Şeyh Binbaz'dan daha mı iyi bilendi? Sen Şeyh Hüseyin'den diyor daha mı alimsin diyor. Bak diyor böyle fetva veriyor diyor. Artık bu sefer Şeyhler giriyor gündeme. Ondan sonra canlıyken bazı alimler vardı. Bunlar benim hocalarım diye övünürdü. Tabii ben hocalarının fetvasını da okur. Canlı alimi de dinlerdim. Ya da alim derdi kendine. E bak hocalarım böyle diyor. Ha onlar Türkiye'de yaşamamış ki Türkiye'nin meselesini bilmiyor ki böyle fetva versin. Ah, bir de bu çıkıyor ortaya. Yani. Kardeşler ne kadar ham desek akide meselesinde net çizgilerle kitap ve sünnetten amel ettiğimize emin olan azdır. Yani ihtilafa girdiğinde çıkamıyorsun. Şu an baya bir madde çıkardım 100 maddeye kadar soru cevap olarak ama yapmayı düşünmüyorum. <gülüyor> Vazgeçtim yani. Abi 10 günüm gitti. Yani e, bu kadar hiç üzerine düşmemiştim bu meselenin. Hep genel hatlarıyla e, anlatma yoluna giderdim ki hep uslubum bu. Ama o kadar çok soru geliyor ki sizlerden. İşte oruçta şöyle oldu ne yapayım? İşte böyle oldu ne yapayım? Dedim ki çıkarayım. Soru cevap olarak en azından Müslümanlar sormadan böyle bir sohbet dinlemiştik. Evet. Öyleyse e, demek ki doğrusu buymuş. Bir de mahrem meseleler var. Kadın olsun erkek olsun soramayacakları ya da soramayacakları demeyeyim de sormaya utandıkları, çekindikleri ee, ne yapacaklarını bilemeyip farzları kaçırdıkları ya da bile bile kasten yedikleri meseleler var. Ee, bunları sormadan ben bir işleyeyim dedim. Ama şu an 15 gün kalmadı herhalde. Yok e, yapmayacağım böyle bir ders. Emin olun yapmayacağım. O kadar bir ihtilafa girilmiş ki. E, meseleleri anlatmaya başladığında bu sefer sıkıntılar çıkacak. Biri tutacak, bir şey soracak. Kitap sünnetten cevap vereceksin. O onu kesmeyecek. Başka bir alime gidecek. Emin olun e, yapmamak yapmaktan daha hayırlı diye şu an düşünüyorum. Rabbim hepimize hayır versin. Evet. Bol bol okumanızı Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetini okumanızı tavsiye ederim kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Bakın mesela e, bugüne kadar okumuş olduğum ne kadar itikat kitabı varsa bunların hepsi istisnasız şu, şu çoraba mesi itikatta almış biliyor musunuz? Şu çoraba mes meselesi itikatta. Neden alındığını hiç merak ediyor musunuz? İhtiraf edildiği için. Birbirlerini tekfir noktasına gelmişler. En son bir itiraz eden Hanefi mezhebiydi. En son İmam Ebu Hanife de ölümüne yakın tam abdest alacak hasta. E, ayağını yıkayacağında yok diyor. Biz de kanaat ederiz ki diyor Allah Resulü Aleyhisselatü ve hem de çorabının altı komple yırtık olduğu halde böyle mest ederdi diyerek elini bir sutasına diyerek çorabın üzerine İmam Ebu Hanife mest ediyor ve bu ihtilafa Hanefi mezhebinde son noktayı koyuyor. Ama bugüne kadar bu nasıl geliyor? Mestedebilir tabii çorabın yüzünü. ama nasıl? Çorabı bıraktığında böyle duruyorsa, suyu üzerine böyle mest ettiğinde altına geçmiyorsa, yürüdüğünde taş diken batmıyorsa, böyle bir tarif koymuş. Yani çizmeden bahsediyor. Bugüne kadar çorap çizmeye kadar dönmüş. Halbuki aleyhissalântü vesselâm çorabının üzerine mest etmiş. Çorabının altı tabanı hiç yokmuş. İmam Ebu Hanife de mest ettiğinde kendisinde tabanı yok. Bu şekilde mest etmiş. Yani demem o ki, kitap ve sünnetin dışına insanların görüşüne, hele bir de önde hoca, alim denilen insanların görüşüne uyulduğunda emin olun ortalık karışıp gidiyor. Evet. En son sizinle e, tehlikeli konularda kalmıştık. Yani küfür meselelerinde, imanı yıkan, tevhide zarar veren meselelerde kalmıştık. Oradan inşallah devam ediyoruz kardeşler. Rabbim hepimize hayır versin. İmanımızı artıran ameller işlemeyi Allah hepimize nasip etsin. Mütevâtir nas. Mütevâtir nas. Yalan üzerinde birleşmeleri imkansız olan bir topluluğun yine yalan söylemesi mümkün olmayan bir topluluktan rivayet ettiği haberlerdir, hadislerdir. Kur'an'ın bütün nasları mütevatir olarak gelir. Çünkü Kur'an'ın her bir harfi büyük kalabalığın büyük kalabalıktan rivayetiyle gelmiştir. Bu yüzden Kur'an'dan bir tek harf dahi inkar eden kimse kafir olur, dinden çıkar. Kur'an'dan bir nasın açıkça dalalet ettiği bir şeyi inkar eden de kafir olur. Mütevâtir hadisleri inkar edenler de böyledir kardeşlerim. İnkar edenin tekvir edileceği mütevâtir genel ve özel katında meşhur olan alimler arasında yaygın olması sebebiyle inkar edenin zariri olarak bildiği bir şey olmalıdır. Mesela inkar ettikten sonra o kimseye bu konudaki tevatür haber verilip de o kimsenin inkar etmesine yol bulacak bir şüphesi olmamasına rağmen inkarına devam etmesi gibi. Mütevatir iki kısımdır kardeşlerim. Birincisi tevhid kelimesi ve imanın şartları gibi genelin ve özelin bildiği mütevatirdir. Bunu inkar eden mutlak olarak tekfir edilir. Zira vahiy kendisine ulaşmıştır. Mesela birisi var kim o bilmem ne oğlu derler İstanbul'da. Kayseri Develi herhalde. Televizyon kanalı falan da var. Şia itikadında biliyorsunuz kader inkarı vardır. Bu zevat, ben Şiayım demez, ben eli Sünnetim der. İnsanları bilinç altından yazdığı eserler ya da konuşmalarıyla, televizyondaki sohbetleriyle pisliğini yaymaya çalışır Şia itikadını. Hem sahabeyi taan altında bırakır, Ayşe annemize söz eder, en büyük özellikleri bunların kader inkarıdır. Cibril hadisinde mütevatir olarak geldiği halde, bütün alimlerce bilindiği halde o hadiste kader yok der. Apaçık inkar der. Aynen bunun gibi. İkincisi, tevatür haddine ulaştığı ancak özel kesim tarafından bilinen mütevatır. Halkın geneli bundan dolayı tekfir edilemez. çünkü. Tebliğ yerini daha bulmamış. insanlar dinlerinde eksik, bilgileri zayıfsa bilmeyen birisine sen bunu bilmiyorsun, sen böylesin denmez. Hayızlı kadına namazın haram olması örneğinde olduğu gibi ancak haram olduğu zararlı olarak bilinen bir şeyi helal sayan kimse tekfir edilir. Aynen deminki dediğimiz zat gibi. Şia itikadında bir kadın hayızlı da olsa e, oruç tutabilir, namaz kılabilir, buna mani yoktur der. Aynen dediğim şahıs bunu son zamanlarda yumurtlamaya başladı ve aynı bu şahsın e, etkilediği insanlar camilere, cumaya kadın erkek karışık namaz kılabilir gibi fetvalar vermeye başladılar. İşte bu gibi bunların hakkını, hukukunu bilip de Allah'ın haram kıldığı halde böyle haram mı olur deyip de hayatına geçiren, bunları helal sayan dinden çıkar kardeşler. Onun için böyle örnek verdim. Dinden zarli olarak bilinen şeyler hakkında genel ve özel nakillerle birçok mütevatir naslar varit olması sebebiyle insanın nefsinde tasdik demek mecburiyeti hissettiği kesin işlerdir. İnsan kalbinde kendisini inkara götürecek en ufak bir şüphe bulamaz. İşte bunları yalanlayan onasları ve ümmetin kesin inancını da yalanlamış olur. Geçen bir video attım. Dinlediniz mi bilmiyorum. Yaşar Nuri Öztürk diye biri vardı. Öldü gitti. Allah Resulü Ali Sallatü Vesselama namazda salli ve bârek okuyan müşriktir diyor, kafirdir diyor. Aynen bunun gibi. Bunlar kendilerine göre bir din biçmişler, oturuyorlar bu böyle değil, bu şöyle değil, Kur'an bize yeter diyerek Allah Resulü aleyhissalatü ve selamı devre dışı bırakarak Kur'an'ı bize anlatmaya çalışıyorlar. E be ahmak! Sen peygamberi devre dışı bırakıyorsun, bizim sana ne ihtiyacımız var? Niye anlatıyorsun? O zaman hepimize bir meal dağıt. Biz meal okuyalım, dinimizi öğrenelim, değil mi? Sen niye şerh ediyorsun? Evet, tabii bunu diyen, düşünen olmadığı gibi bunun peşinden giden de birçok insan olmuştur. Ondan sonra edepsizciliksel gibiler çıkmış. İnek suresi, arı suresi, kuş suresi, bilmem ne suresi bu sefer de bunlar türemiştir ve türecekler. Niye? Müslümanlar itikadını temel taşlarından Allah'ın kitabından Resulullah'ın sahih sünnetinden oturup okumazsa aynı pazarda herkese şapı şekeri yedirdikleri gibi bunu da din diye yedirirler. İşte Ramazan ayı geliyor. Dur bakalım neler çıkaracaklar. Müslümanları nelerle oyalayacaklar. Ne zaman ki Müslümanlar gündemlerini kendileri oluşturmaya başladılar işte o zaman İslam hakim olur. Ama Müslümanların Allah'ın dinini, Allah'a ibadeti gündeme geldiği günlerde bunlarla uğraşmayıp da ihtilaflarla uğraştığı müddetçe hiçbir zaman kendine gelemez kardeşlerim. Mesela İslam'ın beş rüknü, zina ve hırsızlığın haram olması gibi zarretin sınırı alimin nefsinde şüpheye imkanı olmadığı şeydir. İlimde Böylece ona tefekkürden önce vaki olmuştur. Bunu his ve aklı ile idrak eder. Hareketli bir şeyin bir anda durması gibidir. Yani insanlar zariri olarak bilirler ki Mekke, Hint, Mısır ve Çin bildiğimiz beldeler olup ümmetler geçmiştir. Kalp ve dil ile inkara örnek olarak Allah Azze ve Celle'nin dininden bir şeyi inkar ettiğini gösteren bir fiilde bulunmak diyebiliriz. Mesela kıbleden başka bir yöne doğru namaz kılmak haramdır. Kılamazsınız. Zira bu Kabe'ye yönelmek İslam'ın namazın farzlarındandır. Başka tarafa dönerek kılınan namaz sahih olmadığı gibi kılan da dinini yıkmıştır. Ancak kıblenin tam nerede olduğunu bilemeyip araştırdığında namaza durduğun zaman Allah'ın vecdi her taraftadır. Ne tarafa dönersen oradadır ayeti devreye girer. ama sen farz olarak kıbleyi ne yapmak zorundasın? Araştırmak zorundasın. Demin de dediğim gibi bu edepsiz ya da edip yükseldiğinden şahıs namazı nasıl kılıyor biliyor musunuz kardeşler? Mesela, İslam'ı tartışmalarda namaz kılmaz bunlar. Bu konuşmayı din hakkında tartışma gibi ortamı bunlar namaz olarak, zikir olarak, salat olarak yorumluyorlar. E biz sabahtan beri ne yapıyoruz derler. Ya tamam size göre bu namaz. Bir de şu fiilen kıldığınız namazı bir göster dedik. Kardeşler kalktı e, ayağa. Kıble bu yanda yok Allah'ın vecdi her taraftadır. İstediğim tarafa dönebilirim. Kabe'ye dönmüyor. Bir rekat namaz kılıyor. Kıyama duruyor. Kendi sesi duyacak kadar bir ayet okuyor. İşte kıyam edenlerden kıyam edin gibi bir ayet seçiyor. E, aynı asker hazır gibi duruyor. El bağlama falan yok. Sonra Ruki'ye gidiyor direkt. Ruküde Rükü edenlerle alakalı bir ayet okuyor. Rüküden hiç kalkmadan secdeye gidiyor. Secdede de bir ayet okuyor, kalkıyor. Ne yaptın lan? E, namaz kıldım diyor. <gülüyor> Bunların namazı bu kadar. Bir sabah kılıyorlar, bir ikindi kılıyorlarmış. Yani iki sefer. Bir de gece yarısı mı dedim, Yanlışım olmasın. Herhalde üç vakit kılıyor. Bunların namazı bu. Peygamberi devre dışı bıraktıklarında kendileri peygamber oluyorlar, Kur'an'ı kendileri anlatıyorlar ve kendilerine göre bir ibadet koyuyorlar. Peki bizim kıldığımız namaz ne? Bu işte adet diyor, Arapların adeti diyor. Evet, bunlar da böyle. Başka bir namaz yok zaten. Cuma da bu, farz da bu, teravih de bu. Başka bir namaz olarak da hiçbir şey kabul etmiyorlar zaten. Evet kardeşler. Eğer Allah'ın kitabını Resulullah'ın sünnetini ta Kevser havuzuna kadar ayrılmayacak olan bu iki esası birbirinden ayırırsanız işte böyle olursunuz. Aynen Bakara suresinde şimşek çaktığında diyor yönünü bulurlar ışığı gittiğinde olduğu gibi kas katı kalırlar diyor ya işte bunlar böyle. İşte Nisa suresinde Allah Azze ve Celle bunlara diyor ki, Kur'an Kur'an diyorlar da cevabını Allah veriyor. Allah ile Resul'ün arasını ayırmaya çalışırlar. İkisinin arasında bir yol tutmaya çalışırlar. İşte kafirlerin ta kendisi bunlar diyor. Evet. Allah Subhanahu ve Teala bunlara cevap veriyor zaten. Mesela kıble olarak kabul etmedikleri halde biz senin diyor de bir başını göğe çevirip durduğunu görüyoruz. Artık biz seni hoşlanacağınız bir kıbleye çevireceğiz. Artık nerede olursan ol, mescide Haksa'dan, mescide Haram'a dön diyor. Ayetin devamında diyor ki kardeşler, biz bunu neden yaptık bilir misin? Sana inananla, topuğunun üstünde geri dönüp inkar edeni ayırt etmek için diyor. Bu da bunlara tam bir reddiyedir. Rabb'in kitabını güzel okuyup anlayıp hayata geçirenlerden eylesin kardeşlerim. Evet. Bilerek kasten abdestsiz abdestsiz olarak namaz kılma. Bilerek kasten namazı 4 kıldığı halde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben 5 kılmak istiyorum deyip 5 kılma bunların hepsi küfürdür. Kafana göre hareket edemezsin. Yine bir Müslümanı küfre zorlamak da böyledir. Müslümanın dinini terk etmesinin haram olduğunu gösteren nasları ve İslam'dan başka din arayandan başka bir din kabul edilmeyeceğini gösteren nasları inkar anlamında bulunma İslam'a buğz küfre sevgi göstermek anlamına geleceği için bu da küfürdür. İşte aynı bu Yaşar Nuri takımı gibi bunların meallerinde hiçbir zaman kitap ehline müşrik ve kafir diye te tercüme etmezler. Onların cennetlik olduğunu, onlara korkunun olmayacağını, mahzun olmayacağını ve devam eder Muhammed kardeş, İsa kardeş, Musa kardeş diyerek o kadar basitleştirerek meseleleri ele alırlar ki dini böyle e, kendileri anlamış, biz anlamamışız, İslam alimleri anlamamış, yani sahabeler anlamamış, hayatına geçirmemiş, bunlar anlamış gibi insanların kafalarını karıştırmışlardır. Ve onlardan sonra da tabii devam edecektir. Bunun tek sebebi biziz kardeşlerim. Tek sebebi biziz. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Bazı ilim ehli, Kabe'den başka bir yeri, mesela Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmak için kabirleri tavaf etmeyi buna dahil etmişlerdir. Nebilerin, salihlerin, Tavaf edilmesi haramdır. Bunun itikatta küfürdür, insanı dinden çıkarır. Maalesef bugün kabirler, türbeler işte falan yerde peygamber yatıyor, falan yerde salihler, evliyalar yatıyor diyerek buralara gidilip ziyaret edilip tavaf edilmesi, kabirlerinin mescit edilmesi onlar tamamen küfürdür, faramdır, İslam dininden değildir ve insanın dinden çıkmasına sebeptir. Allah Resulü ve Vesselam Allah Yahudiye, Hristiyanı lanet etsin. Onlar peygamberleri ya da salihleri övdüğünde onların kabirlerini bayram yerine çevirmişlerdir. Sakın siz böyle olmayın demiştir. Evet kardeşlerim. Bugün maalesef Yaşadığımız toplumda normal bir camiye kimse gitmez. Gideni gördünüz mü? Gitmez. Ama o camide bir türbe varsa insanlar akın, akın. Sabah namazını orada kılanlar, yatsıyı orada kılanlar, gündüzleri onun etrafında toplanırlar, şenliklerdir. Halbuki tüm camiler Allah'ın evi değil mi kardeşler? Tüm camilerin böyle şenlenmesi gerekmez tüm müslümanların bu camilere gitmeleri gerekmez mi? Bugün türbe olmayan camiler ma maalesef mahsus. Rabbim bize hayır versin kardeşler. Allah özümüze dönmeyi hepimize nasip etsin. Büyük küfrün bu türlerine örnekler verecek olursa imanın rükünlerinden veya dinin esaslarından birini inkar etmek Allah Azze ve Celle'nin kitabında haber verdiği veya mütevatir hadislerde gelen ve üzerinde kesin olarak ehli Sünnet'in icma ettiği bir şeyi inkar etmek küfürdür. Mesela Allah Subhanahu ve Teala'nın rububiyetini veya uluhiyetini Allah Azze ve Celle'nin üzerinde kesin olarak bilinen isimlerinden veya sıfatlarından birini, mesela ilim sıfatını inkar etmek küfürdür. Cibril, Mika'il gibi haklarında nas olan meleklerden birinin varlığını inkar etmek küfürdür. Zebur, Tevrat, İncil, Kur'an gibi haklarında naslan sabit olmuş Allah'ın kitaplarından birini inkar etmek küfürdür kardeşlerim. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam veya Hud Aleyhisselam'ın risaletleri gibi haklarında ayet inmiş nebilerden birinin nübüvvetini inkar etmek küfürdür. Nebilerden biriyle alakaları onlarla nas geldiği halde bir şeyi inkar etmek de buna dahildir. Mesela Rafiziler, Şiiler onlar Cibril düşmanı vardır. Cibril Aleyhisselam'ın Risalette hata ettiğini Ali'ye geleceğine Muhammed'e gitti derler. Yanlış gitti bunlar birbirine çok benziyordu diyerek Cibril'de bir düşmanlıkları vardır. Aynen Yahudiler'de Cibril düşmanlığı olduğu gibi. Nebilerin üzerinde Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu mucizelerini inkar etmek küfürdür. Bugün mutezile güya çok akıllı olduklarını zannedenler Allah Resulü ve Selam'a verilen tüm mucizeleri inkar ederler. Sadece ona gelen mucize Kur'an'dır derler. Miraca çıktığını, kabir azabını ayın ikiye yarılmasını, taşın selammasını, hayvanların konuşmasını vesaire vesaire, suyun artmasını, yemeğin bereketlenmesini hepsini inkar etmişlerdir. Yine bazı sofilerin velilerden birini ya da velilerini nebilerden üstün tutmaları küfürdür. Hatta Şahin Akşibendi'nin Yazmış olduğu bir kitapta bizim Allah'la öyle hallerimiz var ki ne bir Mürsel peygamber ne bir Nebi asla bizim makamımıza erişemez. Onlar ölümlüden haber alır bizse ölümsüz Allah'tan alırız derler. Yani Cibril'den onlar vahiy alır biz direkt Allah'tan alırız derler. Tasavvuşçular bu kadar coşmuştur. Evet. Allah şerlerinden ümmet Muhammed'i korusun. Yine Adem oğullarından birinin Nebi Aleyhisselam'dan üstün olduğuna inanmak küfürdür kardeşlerim. Yine ben Kur'an'a inanırım. Sünnet benim için boş şeydir. Sünnetle amel etmek gerekmez diyen insan küfre girmiştir. Kur'an ve sünnet bir bütündür. birbirinden Ayrılmaz ikisi de vahidir, inkarı küfürdür ve İmam-ı Şafi inanmayan kafirdir demiştir. Evet kardeşler. Yine bazıları demişlerdir ki Kur'an bize yeter, bizim peygambere tabi olmamız gerekmez. Aynen bir postacı memuru haşa ya da kapının tokmağı gibidir. Aynen günümüzdekiler, Edip Yüksel, Ramazan, Yılmaz gibi bilmem zevzekler bu fikirleri yaymışlardır. Bu Hizbut Tahrir'de şuydu buydu bunların uzantısıdır bunlar. Bunlar küfürdür. Allah'ın kitabı Resulullah'ın sünneti olmadan bu iş olmaz. La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah. Yine cesetlerin ve ruhların dirileceğini inkar etmek küfürdür. Yine yeni ölen birisinin ruhunun yeni doğan birine geçtiğine inanma, işte ben geçmişte ruhum şuydu, bugün dünyaya böyle geldim gibi saçmalıklar ya da reenkarnasyon diyorlar ya, bu da şu hapisliğidir, bu bizim ülkemizde de maalesef yayıldı. Bunu yayanlardan birisi de gene Yaşar Nure Öztürk'tü. Bu da nedir? Küfürdür. Hesap, cennet, cehennemi inkar etmek küfürdür. Maalesef bunları inkar eden insanlar vardır. Şefaatı inkar etmek küfürdür. Bugün muhtezile ben amel edeceğim, edeceğim, edeceğim. Adam günah işleyecek işleyecek haydi ben seni affettim gir cennete öyle mi böyle bir şey yok Allah adaletlidir diyerek şefaat inkar ederler halbuki Allah kim zerre kadar iyilik yapmışsa onun karşılığını kim zerre kadar kötülük yaptıysa onun karşılığını görecek sana mı danışacak sana mı danışacak bunlar tamamen kendi akıllarıyla Peygamberi devre dışı bırakarak hep saçmalık saçmalık saçmalamışlardı ve küfre girmişlerdir. Faize bile helal derler biliyor musunuz? Alışveriş gibi derler. Yine kabir nimetlerini ve kabir azabını akıllarına giderek inkar ederler. Bu bir küfürdür kardeşlerim. Ama nasıl sokhaba gidince bunu öğrenecekler var mıymış? Yok muyumuş. Evet. Allah Azze ve Celle'nin bütün her şeyi meydana gelmelerinden önce takdir ettiğini inkar etmek küfürdür. Maalesef günümüzün en büyük hastalıklarından bir tanesi. Yine Yahudilik, Hristiyanlık gibi Kafirlerin dinlerini doğru bulma ve onları tekfir etmeme küfürdür. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Yahudilerden ya da Hristiyanlardan ya da her ikisinden sırf sadece benim ismimi duyar da bana iman etmeden ölürse andolsun ki şirk üzerine ölmüştür diyor. Çünkü hak geldi, batıl sahil oldu. Bitti. Çünkü onlar diyor kitabında seni öz çocukları gibi tanır diyor. Daha çocuk yaştayken hatırlarsanız Ebu Talip'le gittiğinde rahip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Hemen tanıdı. Yine Selman rivayetine baktığınızda Selman rahiplerin yanında hep gidip ilim ediyor. Ne diyor? En son ölen rahip. Sen falan yere gitti benden sonra kim kaldı yeryüzünde, hak, tevhid ehli bilmiyorum. İşte senin aradığın insan oraya gelecek, kavmi onu kovacak, şöyle şöyle özellikleri var diye her şeyine, vasfına kadar Hristiyanlar ne yapıyordu biliyordu. Yahudi alimleri biliyordu. Evet arkadaşlar. Kendisini İslam'dan başka bir dine nispet etmek küfürdür. Aynen bizim Anadolu'da maalesef bu da çok hastalıklı. Adam böyle bir şeye kızıyor. Yahudi olayım estağfurullah, gavur gibi olayım, ben şöyle olayım, böyle olayım. Kim böyle yemin ederse onun gibidir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam. Bakın çok tehlikelidir bunlar. Ama şeytan kızgınlık anında insanlara maalesef bunu söyletiyor. Müslümanın bundan uzak durması gerekir. Geçen bir müşteri vardı. Her konuşmasında yemin ediyor. Daha genç bir çocuk. Bak yavrum dürüstsen yemine ihtiyacın yok. Sen şu yemin işini bir bırak bakayım dedim. Şöyle bakıyor. Anlamadın dedim. Sen her yemin ettikçe ben sana kuşkuyla bakıyorum. Bu çocuk yalancı diyorum. Daha delikanlısın. Şöyle dur. Doğru söylüyor dedim. Benim babam çok yemin eder. Senin baban çok yemin ediyorsa o farklı bir şeydir. Babanı karıştırma. Ama sen şu yemin işini konuşurken bir bırak bakayım. Bir insanın konuşurken yemine ihtiyacı yok, yemin ediyorsa bir sıkıntı var demektir. Bir de bunu aynen iblis gibi yalan yere yemin edersen Allah muhafaza ebedi cehennemlik olur insan. Çünkü iblis yalan yere Allah adına yemin ettiği için tard edildi, ebedi lanetlendi kardeşlerim. Evet. Adem aleyhisselamın neden affedildiğini biliyor musunuz? Allah adına yemin edince Allah'ın ismine hürmet ettiği için Adem aleyhisselam affedildi. Yoksa o yasak ağaca yaklaşma dendi, yaklaşmayacaktı. Adem aleyhisselam Allah'ın ismine hürmet ettiği için kurtuldu. İblis ise Allah'ın adını kötü bir işte kullandığı için tard edildi, lanet edildi. Çok dikkat edin bunu diye. Evet. Yine sahabeye küfür etmek, onlara tağan etmek, sahabe hakkında laf söylemek küfürdür. Bugün şiaların itikadı nedir bilir misiniz? Haşa haşa. Bunlar Ebu Bekir ve Ömer iki şeytan demeden iman etmiş saymazlar kendilerini Biliyor musunuz? Bunlar böyle. Allah onların şerlerinden korusun. Allah onlara lanet etsin. Asıl lanete uğraması gereken kendileridir. Ve bunlara göre yedi sekiz tane sahabe ancak müslümandır. Diğerleri hep fasıktır. O yüzden Bizim ne kitabımız Kur'an'a inanırlar ne de hadislere inanırlar. Onlar El kafi diye bir kitapları var. Kendilerine işte Hafsa'ya şu kadar Cibril geldi gitti geldi gitti. Onda işte 14 bin ayet vardır. Halbuki sizin Kur'an'dan bir tane ayet yok derler. Bir sürü ekleyip gider giderler. Evet yine kardeşlerim cinlerin varlığını inkar etmek küfürdür. Maalesef günümüzde de bunu inkar eden taifeler çoktur. Özellikle mutezile dediğimiz insanlar bunlar bu kanaattedir. Yine Nuh kavminin boğulduğunu inkar etmek küfürdür. Kavimlerin kıssaları Kur'an'da gelmiştir. Allah Azze ve Celle bunları en, en ince noktasına kadar detayıyla bize bildirmiştir. Bu tür kıssaları inkar etmek küfürdür. Kişinin kendisi hakkında şöyle yaparsam kafir olayım, Yahudi olayım, Hristiyan olayım gibi böyle bir söz söylerse bu küfürdür. Söylediği söz üzerine dönderilir. Allah bu şekilde hareket etmekten bizi de neslimizi de korusun kardeşlerim. Yine dinden herhangi bir meseleyi inkar etme ya da İslam dinini hafife alarak alay etme küfürdür. İnsanı din dairesinden çıkarır. Allah azze ve celle'nin kitabında geçmiş ümmetlerden veya bunun dışında verdiği haberleri mesela göklerin 7 kat oluşunu şeytanın varlığını ve onun cennetten çıkarılışını inkar etmek küfürdür. Yine İsrailoğullarına kudret helvası, bıldırcın eti indirdiğini inkar etmek küfürdür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kıssayı anlatarak İsrailoğulları bunu yapmasaydı et kokmayacaktı. Hatırladınız mı Buhari Bukhari bunu maalesef insanlar ne yapar? İnkar eder. Yine Ashab-ı Keyfin kıssasını veya Allah Azze ve Celle'nin yüz sene öldürdükten sonra dirilttiği peygamberi kimsenin kıssasını inkar etmek gibi Kur'an'dan gelen, mütebatir naslan peygamber aleyhisselamın sahih olarak gelen sözlerini inkar etmek küfürdür kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bu konular tehlikeli konular maalesef işlenmesi gereken konular olduğu için işliyorum. Yoksa bu tür konulara girme, ben her zaman e, uzak durmayı tercih ediyorum. Öğretmeyi, imanı, abdesti, ibadeti anlatmayı seviyorum. Maalesef küfür noktaları insanlara çok cazip gelerek, Öğrenmeyi bırakıp hemen bunları alıp karşıdakine sen şöylesin, böylesin diye saldırmayı seviyorlar. Halbuki işin davet yönünü seçmemiz gerekir. Zaten o karşıdaki insan bu tür sözleri söylemekle bir yere oturuyor. Sen onun eteketini yapıştırmana gerek yok. Zaten oturmuş o oraya. Öyleyse sen oradan kaldırmaya bak. Kaldıran diyorsa zaten orada oturuyor o adam. Sen kendine bulaştırmamaya bak. Bir kimsenin Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam'ın getirdiğinin dışına çıkması caiz değildir. Onun hükümlerinin onu bağlamadığını ve onun getirdiklerinin helal ya da haramın kendisini bağlamadığını söyleyen insan dinden çıkmıştır. Helal olduğu açık olan, mübah olan bir şeyin helallığını inkar etmek Küfürdür. Aynen günümüzde tıpkı eti yenen hayvanlarının etinin yemenin, yine birden fazla evliliğin olması, ekmek yemenin veya buna benzer şeylerin helal oluşunu inkar etmek küfürdür. Bazen insan şüphe ve zanla da küfre girebilir kardeşlerim. Bu Müslümanın hakkında din esaslarından bir şeye veya dinde bilinmesi zarrı olan sabit bir hükmünde imanında tereddüt etmesi veya haberini kesin tasdik etmemesiyle gündeme gelir. İmanın rükümlerine veya dinde zarrı olarak bilinmesi gereken dini esaslara Yahut mütevatir naslarla sabit olan hususlara imanında tereddüt eden veya kesin olarak tasdik etmeyen yahut dinde zarurla bilinen mütevatir naslarla sabit olan bir hükmü veya haberi tasdik etmede tereddüt eden kimse Allah muhafaza dinden çıkaran küfür işlemiştir ve dinden çıkmıştır. Kardeşlerim, itikadi meseleler zan, şek, şüphe götürmez. Yakinen iman gerekir. Çünkü Allah bizden böyle istemiştir. Şeksiz, şüphesiz iman gerekir. Akidenin hangi meselesi olursa olsun, gelen naslarda ister miraca çıkma, ister bir kader, ister gayba inanma, ister nübüvvet İster Peygamber Ali Aleyhisselam'ın helal haram koyma yetkisi, ister mahşer, cennet, cehennem, şefaat, sırat yani dinle alakalı gelen naslardan, rükünlerden hangisinde bir tereddütünüz varsa, şüphe varsa bu onu yıkar. Muhakkak ki iman şüphe ve tereddüt söz konusu olmaksızın Kalbin kesin tasdikini getirir kardeşlerim. Allah bizi müminlerden eylesin. İmanında tereddüt eden Müslüman değildir. Allah Azze ve Celle bize bahçe sahibinin bahçesinin asla son bulmayacağını düşünerek kıyamet gününden mücerred şüphesiyle kafir olduğunu haber vermiştir. Ben bu bağın ebediyen yok olacağını zannetmiyorum diyor Keyif suresinde gelen ayette. Bu sözüyle bahçesini kast ediyordu ve şöyle dedi. Kıyametin kopacağını da zannetmiyorum. Onun mümin arkadaşı da ona şöyle dedi. Seni topraktan sonra nokteden yaratan sonra da bir insan haline getiren Allah'ı inkar mı ediyorsun? Keyif. 35, 36, 37. Evet kardeşlerim. Allah Azze ve Celle dirilişten şüphe ettiğinden dolayı Rabbi olduğunu inkar etse dahi şirk ve küfrü ispat etmiştir. Müslümanın tekfir edip etmemekte tereddüt etmesi de bu tür küfrdendir. Yalnız burada uyarıda bulunması gereken bir husus vardır şek, şüphe ve tereddüt kelimeleri birbirine yakın anlamlarda olsalar da aralarında fark vardır. Yine bu kelimelerle şeytanın Müslümanın kalbine attığı vesvese ve hataratlar, düşünceler arasında da fark vardır. Bu vesveselerin zararı yoktur. Çünkü şeytan müminle uğraşır. Buradaki sadece bir vesvesedir. Şüphe farklı bir durumdur. Şayet def edebiliyor ve bu vesveseden hoşlanmıyorsa bunlar sebebiyle küfre veya başkasının küfrüne hükmedilmez. Mesela Kur'an'ın doğruluğundan şüphe etme, kabil azabının sabit olduğunda şüphe etme, Cibril'in Allah'ın meleklerinden olduğundan tereddüt etme İçkinin haram kılınmış olduğundan şüphe etme, zekatın farz oluşunda şüphe etme, Yahudi ve Hristiyanların kafir olduğundan şüphe etme, yine sünnetlerin sünnet oluşundan farz oluşundan şüphe etme, Allah'ın firavunu buarak elak ettiğinden şüphe etme, Karun'un Musa'nın kavminden olduğundan şüphe etme, bunların dışında sabit oluşu. Dinden zarar olarak bilinen esaslar hükümler ve haberlerden şüphe etmekte böyledir kardeşlerim. Allah bizi her türlü şüpheden beri buyursun. İslam'ın esaslarını ve hükümlerini kalbi ve diliyle tasdik etmek, lakin büyüklenerek azalarıyla onun hükümlerinden birine boyun eğmemek, yüz çevirme ve büyüklenme küfrüdür kardeşlerim. Aynen Yahudilerin Allah Resulü Aleyhisselatü selamın nübüvvetinin doğruluğunu kabul ettikleri halde iki şahadet kelimesini söylememeleri ve büyüklenerek İslam ahkamını azalarıyla uygulamamaları onların küfre düşmelerine sebep olmuştur. O Yahudilerin Firavun ve avanesinin küfrü, büyüklerine küfrü olduğu gibi aynı zamanda inkar küfrüdür. Onlar hakkı dilleriyle inkar etmişler ama kalpleriyle inkar edememişlerdir. Hatta Yahudiler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunu itiraf etmişler fakat onun getirdiğine ne yapmışlar? Boyun eğmemişlerdir. Onlar Allah Azze ve Celle'nin vahdaniyetini Allah Azze ve Celle'nin kitabında haber verdiği onun çocuk edinmemiş olduğu hususunu inkar etmişler. Uzayir Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğunu iddia etmişlerdir. Ve küfre girmişlerdir. Onlar Kur'an'ın Allah Azze ve Celle'nin kelamı olduğuna iman ettiklerini gösteren bir şey ortaya koymamışlar. Ve Allah Azze ve Celle'nin kitabının kapsadığı hükümlere, haberlere ve iman esaslarına iman etmemişlerdir. Tahrif edilmiş kitaplarında değiştirilmeden kalan hak dışında bir şeye iman etmemişlerdir. İşte dinin hükümlerinden birine uymaktan büyüklenerek yüz çeviren kimse küfre girmiştir. Çünkü bu kimse Allah Azze ve Celle'nin hikmetine itiraz etmiştir. Bu da Allah Azze ve Celle'nin rubüye rububiyetini lekeleme ve Allah Azze ve Celle'nin kitap ve sünnette sabit olan sıfatlarından el hikmet sıfatını inkar etmektir. Bu küfrün açık misalini şöyle verebiliriz. Biliyorsunuz iblis Allah Azze ve Celle'nin Babamız Adem Aleyhisselam'a secde emrine karşı büyüklenerek ne yaptı? Uymadı. Kendisinin Adem Aleyhisselam'dan üstün olduğunu öne sürerek itiraz etti ve şöyle diyerek secde etmedi. Ben Adem'den hayırlıyım. Çünkü ben ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın. A'raf 12. Çamurdan yarattığın kimseye secde edemeyeyim diyor. İsra 65. İşte bu da büyüklenme ve yüz çevirme küfrüdür. Allah Subhanahu ve Teala'nın bu emirdeki hikmetine itiraz etmiş ve bundan dolayı ona boyun eğmemiştir. Yine bu küfür türünün örneklerinden bir diğeri de kardeşlerim, bir kimsenin küçümseyerek namazı terk etmesidir. Yine Allah'ın ibadetlerini terk etmesidir. Kaçınma ve büyüklenme küfrüne gelince iblisin küfrü böyledir. Çünkü iblis Allah'ın emrini inkar etmemiş, böyle bir mukabilede bulunmamıştır. Sadece secde etmemiştir. Sadece karşı çıkmış ve büyüklük taslamıştır. İşte bu da dinden çıkaran bir küfürdür kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Bir kimse İslam'ın namaz dışındaki hükümlerinden birine büyüklenme ve inkar olmaksızın tembellik gibi sebeplerle uymazsa o kimse belki tekfir edilmez ama bir topluluk farzlardan birini büyüklenme ve inkar olmaksızın olsa terk ederse cimrilikten zekatı vermezse veya helal saymaksızın haramlardan birini işlerse faiz muamelesinde ısrar edip hırs sebebiyle onu terk etmezse muhakkak ki bu adım adım küfre girer ve dönüşü olmayan bir yola girer Allah bizi her türlü bu şekilde ahirette mahcup edilecek durumlardan korusun Allah orada kimi yüzlerin kararıp kimi yüzlerin dolunay gibi olduğu yerde Allah yüzümüzü ak ah eylesin dünyada nefsimize, evamıza ya da şeytanın vesvesesine uyup da yoldan çıkanlardan bizleri eylemesin. Unutmayalım ki insan dininden uzak durursa, arkadaşına dikkat etmezse, yediğine, içtiğine helala harama dikkat etmezse kardeşlerim onda ne din kalır, ne iman kalır, ne soy kalır ne de soyup sop kalır öldükten sonra izi bile kalması izi onun gideceği yer ancak narı cehennem olur ancak orası pakler Allah azze ve celle şu az bir ömrümüzde kendisine dikkat eden dinine sıkı sıkıya sarılan kitap ve sünnete azı dişiyle sarılan kullardan eylesin bizleri Rabbim bizleri salihlerle, dürüst, sadık, müminlerle, doğrularla beraber kız, Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Allah Azze ve Celle bilerek ya da bilmeyerek şirke ve küfre girmekten bizleri korusun, bizleri mağfiret etsin. <Sessizlik> İlla ente, estağfirika ve yetubri. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hepinize selamun ve rahmetullahi ve berekatuhu.